Felsefe gevezelikleri. 20 yıl sonra tekrar. Azelian Meysulanlar, Oruçarooba ve Ferhat Taylan. Ferim iyi günler. Bugün usta da çırak da ikisi de hazır ve nazır. Bu arada geçen program Dikkatinizi çekmeyi unuttum. Bu bizim jingle'ımızda Beethoven'in 9. senfonisinden Türk marşı var. Dikkat ederseniz bu baya bir mehter marşı. İşte şiirlerin şiiri üzerinedir. Yani şiirini besteler biliyorsunuz. Neşe övgü adlı şiirini. Bunun içinde işte bütün insanların kardeşliği falan gibi bir takım konular vardır. Bu yüzden de 9. senfoni Birleşmiş Milletler'in e, genel kurulunun her açılışından önce ve e, Avrupa Parlamentosu'nun her açılışından önce çalınır. İşte ben de şey düşündüm yani biz işte mehter takımıyla gittik Viyana'ya kadar. Şimdi mehter takımı olmaksızın Strasbourg'a gidiyoruz galiba. Ne diyorsun Ferhat? Ben de önce merhaba diyeyim geçen haftaki... Peki şimdi efendim çırak... Nasıl bir ceza verelim? Şöyle köşede ayakta dursun mu tek ayağının üstünde? Geçen hafta için. Ben daha önce çok daha önceden aldığım bir sınav tarihi vardı ve onu iptal edemedim. O yüzden hem ustamın hem de Açık Radyo dinleyicilerinin affına sığınıyorum. Peki affettik seni. Şimdi biraz kendini tanıtır mısın? Benim adımı genellikle duymuş oluyor insanlar da. Tabii Ferhat benim adım. Bir buçuk yıl önce kadar da Açık Radyo'da bir felsefi... Tartışma programı denemem vardı. Onun dışında da sen ben üniversitedeyim Arla, son sınıf okuyorum ve de amatör bir şekilde felsefeyle ilgileniyorum. Programda da size yardımcı olmaya çalışacağım diyeyim. peki. Şimdi efendim ilginç bir konu dikkatinizi çekti mi bilmiyorum demin açık radyonun şeyinde şey haberlerinde son haber şöyle bir durum olmuş anladığım kadarıyla İngiltere'de bir e, Siyam ikizleri irmiş iki tane kız adlarından anlaşılan hatırlamıyorum şimdi adlarını ee, işte doktorlar ameliyat olup ayrılmaları gerekir demiş anlaşılan ee, anne babası dinsel inançlarından dolayı buna karşı çıkmış ve mahkeme kararıyla ameliyat ettirilmiş mahkeme annesin babasının istememelerine rağmen ameliyat kararı almış ve Ameliyat edilmiş. Bir tanesi ölmüş. Öteki henüz yaşıyor anladığım kadarıyla. Evet şimdi ne diyorsun Ferhat? İlginç bir durum değil mi? Annesi babası diyor ki e hayır ben yaptırmayacağım diyor ameliyatı. Doktorlar ısrar ediyorlar ve herhalde doktorlar mahkemeye gidiyorlar. Ve mahkemede yapılmasına karar veriyor ve annesinin babasının isteğine rağmen ameliyat ediliyorlar. Çocukların yaşama hakkı kimin, Hak. kimin elinde? Hak çıkıyor değil mi burada? Evet. Evet. Şimdi şey de var. Değil mi? Yani bütün Batı ülkelerinde de bizde de işte 11 ile 11 yıla çıkarıldı. Değil mi? Zorunlu ilk öğretim. Bizde evet 11'e çıkarılacak galiba. 8 şu anda. Çıkarılmadım. Mı? Çık Çık çıkarıldı bildik. Çıkarılmadım da. Ol ol. Hazırlıkları sürebilirim. Ha 8 pardon. 8'e çıkarıldı. <gülüyor> 5'li 8'e çıkarıldı. Bazı Batı ülkelerinde 10 bazılarında 11 falan geldi Hatta 12 galiba. Yani burada da değil mi? Anne baba hayır ben yani istemiyorum kardeşim eğitim görmesini oğlumun kızımın dese bile gidiyemiyor. Mecburen gönderiyor değil mi? Zorunlu hı hı. Şimdi hakkın ne olduğu konusunda bu iki örnekten hareket edip belki bir şeyler düşünebiliriz. Ne diyorsun? Bu iki örnekte de bir reşit olma ne daha çok benim aklım gitti. Yani kendi e, haklarından, haklarının kullanılması konusunda yetkin olmayan, işte 18 yaşın altındaki genelde 18 galiba... Ki insanların haklarını onlar adına aileleri veyahut yetkili bulan kurumlar karar veriyorlar. Evet ama bu durumda yani aileleri karar veremiyor değil mi? Evet. Yani devli, devletin hukuk organları. Evet. Birincisinde mahkeme, ikincisinde işte hı hı. yani kanun. Evet. Hakların korunmasında ya da işte ortaya çıkarılmasında yetkili olan merci. Kim? Bir durumda işte devlet, öteki durumda da uzmanlı Hı -hı. Yani, yani belli bir anlamda ikisi de devlet değil mi? Evet. Birisi hukuk düzeni öteki de işte Milli Eğitim Bakanlığı Hı -hı. herhalde bir yani kanun gibi bir şey çıkarılıyor. Tuhaf bir şey mi bu? Birilerinin haklarını bir, e, onların dışında onların üstünde bir yapının e, savunuyor olması. Evet. Kendilerinin Hı -hı. haklarından haberdar olmama ya da e, onların farkında olmama durumları mı var ama orada da işte bu 18. yaşın altında ve haklarından haberdar olsa bile işte bilincinde olmamasıyla karşılaşıyoruz gibi. Evet yani işte karar yani zaten ikinci durumda birinci durumda herhalde fukara yani kaç yaşında çocuklar bilmiyorum onların zaten hiçbir şeyden haberleri yoktu. İkinci durumda da bir çocuk ilkokulda yani ben ilkokula gitmek istemiyorum diyemiyor. Anne, diyemiyor. anne anne babası da diyemiyor. Biz, hı hı. biz göndermiyoruz diyemiyorlar. Zorunlu olarak Şimdi, hakkı var bir şey söyledim demin. O ne demek? Yani hakka sahip olduğunun farkında olmamak deyimini kullandım. Nereden, yani nerede bu yani çocukların hakları? Evet, yani hak kavramının içeriği açısından bir çelişki tabii var. Yani onun hakkı olduğuna göre kendisinin bunu talep etmesi, savunması... Ortaya çıkarması gerekeceği yerde kendisinin dışında gelişen bir şey var. Buradan bir şey daha mı çıkıyor? Yani haklar savunulması gereken şeyler. Değil mi? Sahip olan farkında olmasa bile kendisi savunacak durumda olmadığı zaman da başkası onun adına evet. savunuyor. Bu durumda da hakların teker teker bireylerin dışında evrensel geçerlilikleri olduğu ve her durumda e, birileri adına bile olsa savunulmaları gerektiği e, gibi bir durum ortaya çıkıyor. Niye evrensel olsun ki? Şimdi tarihin herhangi bir döneminde şu ya da bu dünyanın şu ya da bu bölgesinde insanların haklarının çiğnenmediği bir zaman süresi tanıyor musun sen? Biliyor musun? Hayır. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> Ama oradaki ön kabul ile işaret ederek söylemek istedim. Evrensel derlerken. Yani... E, teker teker bireylerin kararlarının ve bilinçlerinin dışında e, olması gereken, onların üstünde ve herkes için aynı zamanda eşit olması gereken, e, dünya üzerindeki herkesi kapsayan e, haklar oldukları için evrensel diye altın çizmek istedim. Şimdi yani bir ilginç özellikleri var değil mi? Yani diyoruz ki doğuştan her insanlar, her insan bireyi bunlara sahip. Yani nasıl iki tane böbreği varsa evet. işte 17 tane de hakkı var. Bilmiyorum kaç tane saymadım ama. Yani nerede yer alan. Peki böbrekleri biliyoruz değil mi? Yani eksışınlarıyla görebiliyoruz nerede böbrekleri. Bir, bir tane böbreği yoksa mesela bunun bir tane böbreği yok diye Evet. Peki hakları nasıl görüyoruz? Nerede görüyoruz hakları? Nerede görüyoruz derken şu bizim de önümüzde bulunan örneğin insan hakları evrensel beyannamesi gibi kabul edilmiş ve hala yürürlükte olan ve bu hakları düzenleyen, belirleyen e, anlaşmaların metinlerinde bütün maddelerde, bütün maddelerin altında ki ön kabullerde mesela böyle bir e, gezinen şeyler var, e, yapıları var ama e, elbette doğrudan doğruya görülmüyor gibime geliyor. geliyorlar. Şimdi metin metinler tabii sonradan şey yapılmış değil mi? Yani ben işte geçen hafta bir miktar Hobbes Locke falan anlatmıştım yani felsefe versef tarihi içinde nasıl çıkıyor hak ve özgürlük düşünceleri? Yani bu metinler de bunlardan çok sonra bir anlamda kodifiye ediyorlar hı -hı. değil mi? Düzenliyorlar, yazılı hale getiriyorlar. Hı -hı. Bunlar bir şey görüyorlar ki bunları yazıyorlar, değil mi? Hı -hı. Olmayan hakları görüp hakları da olması için bir mücadele durumu var o zaman. Evet, ilginç bir şey. Şimdi çiğnemek ve savunmak kavramlarını kullanarak o deminki cümleni bir daha kur. Hı hı. İnsanların bu haklarının kendileri dışında ki yapılar devletler herhalde tarafından çiğnenmesine karşı bir girişim herhalde bu anlaşmaların metnine. Yani şöyle diyebilir miyiz çok ilginç bir şeyler bunlar. Çiğnendikleri zaman farkına varılıyor. Hı. Evet olabilir. O zaman yani. hakların çiğnenmesi iyi bir şey. Hı? Ki insanlar görsünler hakları olduğunu. Çünkü hakların çiğnenmesi sen hakka sahip olduğunun farkında olmayacaksın. Evet hatta çiğnenmesi galiba hakları yaratan e, örelerden bir tanesi olarak bile görebilirim. Değil mi? Evet. Yani belli bir anlamda. Bunu geçen hafta bir miktar okuduk. Bir daha hatırlatmak değerler da var. Üçüncü paragrafı bu evrensel insan hakları bildirgesinin. Ee, insanların zorbalığa ve baskıya, baskıya karşı... En son çare olarak baş kaldırmalarına, baş kaldırmaların, baş kaldırmak zorunda kalmamaları için insan haklarının yasa kurallarınca korunması gerekir, değil mi? Evet. Yani zorbalık ve baskı nedir? İşte hakları çiğneyen şeylerdir, değil mi? Evet. Haklar haklar çiğnenince de insanlar baş kaldırır. Baş kaldırır. Başkaldığında işte birbirlerinin boğazlarını sıkmaya başlarlar değil mi? Hukuk devleti de buna engellemeye çalışıyoruz. Evet. Metindeki hali. Evet yani haklar çiğnenen şeyler. O yüzden de savunulması gereken şeyler. Evet. Daha tabii ne, ne tür şeyden olduğunu pek anlayamadık ama neyse. Şimdi bir müzik arası verelim. Efendim çok ilginç bir CD buldum. Bu bizim bildiğimiz Barbara Streisand. Klasik lead okumuş. Hem de iyice babalardan. Hangi orkestra? Şu anda göremiyorum. Ha şey, e, şey Kolombiya Sinfoni şey orkestrasını Klaus Ogerman e, yönetmiş bütün e, düzenlemelerde Klaus Ogerman'ı. Buradan ilk çalacağımız Handel, yani Georg Friedrich Handel. Dank sei dir her, efendimiz. Şükürler olsun sana sanıyorum bir kilise şarkısı. Dokuz numara. Ee, Barbara Staysen'den dinledik. Hendel'in bir şarkısı. Sana şükürler olsun efendimiz. Evet. Ne diyorsun? şey Çekirge. Ben bu bizim çırağı çekirge diyorum. Hani eski bir film dizisi vardı değil mi galiba? Bir zen rahibi ve yanındaki şeyi denir ona. Çömez mi denir? Peki çekirge. Şimdi galiba bir damar bulduk. Bir ilerlemeye çalışalım buradan. Yani çiğnemek ve korumak gerekiyor hakları. İngilizcesi violation. Yani şiddet kullanarak demeyebilir. Yırtmak falan gibi bir şey. Değil mi? Yani birisinin kapısını kırıp içeri girmek. Mesela o bir violation'dır. Fransızcası ne? Violation olmadı. Violation. Aynen. Evet, Türkçe çok güzel söylüyor çiğnemek. Değil mi? Ayaklarının altına alıp evet. Çiğnemek. Korumak aynı. Niye peki niye çiğneniyor insan hakları? İnsan hakları neden çiğneniyorlar? Hı. Ben tabii bir hemen bizim ülkeye gidiyor açıkçası. Burada daha, da... daha iyi, daha iyi Anne... zaten. Biz biz bu ülkeneyiz. <gülüyor> bizim ülkede de herhalde bu hakların korunmasından daha önemli. Görülen amaçlar uğruna çiğneniyorlar. Mesela? Devletin bütünlüğü. Değil. Şimdi doğru düşün şey söyle onun çok güzel bir şey ha, Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü Hı. adına. Evet. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü demek ki insan haklarından daha önemli. Evet. Olarak görülüyor. Görülüyor kimselerce. Kimlerce? Çiğneyenler tarafından. Çiğneyenler de onlar kim oluyor genellikle? Devlet görebilir oluyor bu durumda. Devlet görebilir oluyor değil mi? Yani ilginç bir durum ortaya çıkıyor değil mi? Bu evrensel insan hakları bildirgesinde yasa yoluyla alınması gereken şeyler olarak görülürken bir tek bizde değil, dünyanın hemen her ülkesinde belli tarihsel dönemlerde o yasaları uygulayanlar ilk önce çiğniyorlar. Yani hele böyle diktatörlük falan olduğu zaman değil mi? Çok ilginç şeyler de yapılabiliyor. Geçen program Hitler'den biraz söz etmiştik işte sonra Pinochet'ler var bilmem neler var daha yakın zamanlarda. Yani belli bir anlamda şöyle bir şey diyebilir miyiz? Aslında bunlar çok kırılgan şeyler değil mi? İnsan hakları demek ki. Kesinlikle. Yani böbreğimiz gibi değil böbreğimiz kendi kendine çalışıyor. Çünkü insan haklarımız, haklarımız kendi kendilerine çalışmıyorlar. Evet. Ya bizim savunmamız gerekiyor. Bizim korumamız gerekiyor. Ya da biz güçsüz kalıyorsak daha güçlü, yani mesela yasa, onun koruması gerekiyor. Ya da onu, onu yürütenlerin. O zaman da garip bir böyle kısır döngü ortaya çıkıyor değil mi? Şimdi yasayı yürütenler çiğnediklerine göre demek ki onlar da belli bir anlamda inanmıyorlar ya da önem vermiyorlar ya da değerli bulmuyorlar. Halbuki onların önem vermesi gerekir ki çiğnenmesin. Yani ilk önce onlar çiğnemesin sonra da onlar korusunlar. Evet. Ya da kendi yasalarını korusunlar. Evet yani yani insan haklarının demek ki ilk önce yasa koyucu tarafından bilinçlendirilmesi gerekir. Ki zaten işte bu, bunun gibi Birleşmiş Milletler'in falan bildirgelerinin e, her ülkenin kendi hukuku içine entegre edilmesi için bir takım yasalar gerekir. Değil mi? Evet. O yasaları da işte o ülkelerin olarak çıkaracak. Tabii. Evet. Şimdi peki biz hala hakkın ne olduğunu anlamış değiliz. Yani nasıl bir şey bu hak? Benim bir şey dikkatimi çekti. Sen oradan girmeye çalışalım. E şimdi şey madde 13'te var. Madde 18'de, madde 19'da var. Çok ilginç bir deyimleme biçimi kullanıyor. Şimdi herkesin seyahat özgürlüğü hakkı vardır diyor. Nasıl çevirmişler? Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir. Bu birinci fıkrası. Özgürlük geçmiyor mu? Ee, Bugün, hayır. İngilizce'de özgürlük var. <gülüyor> Has the right to freedom of movement and residence within the borders falan diyor. geçmemiş. İlginç. Atlamış. Zaten çok kötü çevirmişler kim çevirmişse. Peki 18'e bak. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Eski, hürriyet, hürriyetine hürriyet hakkı diyor. vardır. Hı. Yine 19'da şey, herkesin kanı ve dile getirme özgürlüğüne hakkı vardır. Ne demiş? Evet, her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Opinion, fikir dil bir yani bir kanıya varmış olmak Konuda. Evet, ilk önce galiba bunun bir doğru düz lazım. Türkçe'ye. Kim çevirmişse? Belki başka çeviriler de vardır. Ben bunu Birleşmiş Milletler'in sitesindeki bütün çeviriler vardı. Onu oradan hmm. e, buldum. Yani formatı aynı olduğuna göre muhtemelen Birleşmiş Milletler'den birileri çevirmiş. Evet. Burada şey diyor. E, nedir? E, bir İnsan Hakları Koordinasyon Komitesi Sekreteriyası Türkiye'deki hmm. çevirmiş. Heh, öyle mi? Evet. Ha. Onlara bir İngilizce dersi almalarını tavsiye edelim. Hatırlattı bir. Şimdi ne demek ben anla sen ne anlıyorsun? Özgürlüğe hakkı olacak. Yani seyahat etme özgürlüğü ne sahip olma hakkım var. Hı hı. Ne demek? Seyahat etme özgürlüğümün engellenmemesine hakkım var. Hı. Mesela. Peki nasıl nasıl bir fark var o zaman hakla özgürlük arasında? Yani seyahat hakkım var, seyahat özgürlüğüm var demek arasında. Düşünce özgürlüğüm var. Düşünce hakkım mı var? Değil. Değil. Düşünce hakkım diye bir şey yok. Yok. Değil mi? Düşüncemi ifade etme özgürlüğüm var. Hı. Evet hak sanki bir, bir engelleme şey? karşısında doğuyor o halde. Seyahat etme özgürlüğüm ile seyahat etme hakkım arasındaki... Nasıl bir fark var? Seyahat etme hakkından bahsedildiği zaman sanki seyahat etmem engellendiği koşullarda benim bu seyahat etme özgürlüğümü koruma hakkım var. Veyahut bunun korunmasına hakkım var. Anlamı çıkıyor. Özgürlüğümün korunmasına hakkım var. Ne demek orada peki o özgürlük? Ee, kısıtlanmamasına mı demek acaba? Yani şimdi şöyle düşün. Sanki aynı şeye iki ayrı açıdan bakılıyormuş gibi. Bir açıdan bakınca hak oluyor, bir açıdan bakınca özgürlük oluyor. Şimdi yine seyahat etmeyi alalım. Seyahat etme özgürlüğüm ne demek? Ya da önce hakkı alalım. Seyahat etme hakkım. hı. <gülüyor> O zaman şöyle düşündüğüm zaman barındırdığım e, bir olanak olarak seyahat etme hakkım. Hı hı, hı. E, seyahat etme özgürlüğümde de e, yine bir yapabilirlik, yani bir olanak barındırma e, bir meselesi var sanki. Hı hı. Ama bir tanesi benim şimdi seyahat etme hakkım var kuramsal olarak. Şimdi giderim, bilet alırım Kuala Lumpur'a. Mesela pasaportun varsa vize isteniyorsa vize de alırım yine uçağa giderim değil mi kimse bana kardeşim ne yapacaksın sen evet. ama o arada mesela işte bir başın belaya girmişse hukukla değil mi Pasaportuma el konulur ne yapılır o zaman hak ortadan kalırmış Bize hak mı özgürlüğüm değil mi o zaman seyahat etme özgürlüğüm kısıtlanır evet. o hak hala var bende ama ne Doğru. kısıtlanıyor? Özgürlük kısıtlanmış Değil mi? Yani demek ki hak benle ilgili bir şey. Özgürlük onu kısıtlayabilecek olan. Yani hakkın bana verdiğini kısıtlayabilecek olanlara karşı benim durumumla ilgili Hı. bir durum. Evet. Pratik olarak yapabilirlikle ilgili. Yapabilirlikle ilgili bir şey değil mi? Yani başkaları hayır bunu yani yapmayacaksın izin vermiyoruz dediği durumlarda evet, bir özgürlük haline geliyor. Değil mi? Doğru. İlginç bir şey. Bak o zaman demin ki hani çiğneme koruma dedik. Sanki de bu sefer yani haklar hani çiğnendiği zaman bilinçlendiriliyor dedik ya. Bu sefer de bir hak çiğnendiği zaman onunla ilgili bir özgürlük ortaya çıkıyor. Evet. Değil mi? Şimdi şeyde ne bileyim havaalanında siz benim seyahat hakkımı çiğniyorsunuz. Siz benim seyahat etme özgürlüğümü özgürlüğüme engel oluyorsunuz. Değil mi? Deyimler bu bu olsa gerek. Birisinde çiğneniyor, birisinde onun onun gerçekleştirilmesi olanak lafını kullandım. O olanan gerçekleştirilmesine engel olunuyor. Evet. Değil mi? Peki bir arada verelim mi? Verelim tekrarısı. Açık dergi. Evet efendim. Robert Schumann'ın Aylı Gecesini Barbarıştıraysın'dan dinledik. Biz o arada. Çekirgeyle bir miktar konuştuk. Peki aslında önceden konuşmamaya çalışıyoruz. Fazla hızlı mı gittik dedim. Ben galiba öyle oldu dedi o da. Birdenbire fazla kavram çıktı. Yani ortaya. Ne yapalım biraz yavaşlayalım. Yavaşlayalım. Peki. Hepsinin üzerinde ayrı ayrı mı duralım? Ona daha ileride herhalde. Yapmakta yararlı. Tamam. Çünkü önce kendileri. Nedir hak ya? Nedir hak? Hakikaten. Hı? Şimdi bir... Yani dillere bakalım. Şimdi bizim bize Arapçadan geliyor. Değil mi? Nedir hakkın ilk anlamı? Hı? Hani hakkın rahmetine kavuştu. Hı, tabii Allah. Oradaki yani. hak. Allah. Değil mi? Hı hı. Peki birisine haklısın ya dediğin zaman ne diyorsun? Hakkım var. Burada düşündüğüm zaman beni uyarmış olmaya ya da işte o konudaki tartışma neyse bunu yapmaya hakkım vardı. Hayır haklısın. Dediyorsun. Haklısın. Hı. Ne diyoruz hakikaten? Yani doğru söylüyorsun diyorsun. Değil mi? Evet. Değil mi? Haklısın. Diye. <gülüyor> İki <gülüyor> kişi tartışıyor mesela. Evet. Üçüncüye, üçüncüye soruyorlar. Sen söyle diyorlar yani. Kim haklı? <gülüyor> Sen haklısın diyor. Yani senin söylediğin doğru. Evet. Bak işte batı dillerinde right değil mi? Right. Yani hem yani ilk anlamları doğru ve düzgün. Evet, Fransızcada avoir raison diye geçiyor. Orada da akıllın var aslında. Raison'un ilk çağrıştırdığı şey. Peki, Dua'nın böyle bir anlamı var mı? E, Dua bu tip kullanımda söylenmiyor. Haklısın derken mesela tuyedui Dua falan denmiyor. Dua raison diye geçiyor enteresan bir şekilde. Hı. Peki bir de bir şeyi hak etmek var. Hı. Ne zaman bir şey hak ediyorsun? Evet ona sahip olmak için önceden bir şey yapmış olmak. Hı, değil mi? Yani bir işe giriyorsun. Şey çok ilginçtir. Ee, müteahhitlikte kullanılır. Devlete iş yapan müteahhit hak edişler elde eder. Hı. Yani o şu demek belli bir işin belli bir miktarını yaptığı zaman gidip ben bunu hak ettim şimdi paramı verin diyebilir. Buna hak ediş deniyor. Hı. Şimdi peki bizim yani jingle'ımıza gelelim. Hakikaten ya. Sahiden. Değil mi? Yani hakikaten. Gerçekten, hakikaten, evet. Yani ne demek o? Birisi bir şey söyledi, sen de hakikaten ya dedim. Ne diyorsun orada? Gerçekten, sahiden. Söylediğin doğru diyorsun Söyledim. değil mi? Hı, evet, evet. Yani sahiden, aslında, işin aslında. işin Hı -hı. aslında da senin dediğin gibi. Hı -hı. Hakikaten, evet. Aslında. Diyorsun. Peki bir düşün bakalım başka ne biçimleri var hak sözcüğünün? Hak sözcüğünün başka ne biçimleri var? En önemlisini unuttuk tabii. Demin söyledik ama bu bir hakikat. Hakikat. hakikat? Doğruluk aslında gerçek olan. Hatta gerçeklikle ayrıldığı zaman gerçekte gözükmüyor ama aslında var olan. Gibi evet. bir şey Osmanlıca'da doğrulukla gerçeklik arasında fark olmadığını söylerler. Yani verite ile realite. Hı hı. Değil mi? Evet. Batı dillerinde farklı şeyler. Yani hakikatle gerçeklik iki ayrı şey. Hı. Hakikat nedir? Mutlak doğru gibi. Aslında. Yani gerçekliğe uygun olan hakikattir. Hı. Değil mi? Evet. Orada da hak var yani. Ne çok işe yarıyormuş bu sözcük. Değil mi? Peki bir de hakkaniyet sahibi olmak var. Bu ne demek? Hakkaniyet, adalet sahibi. Değil mi? Hakkaniyet. Belli bir anlamda. Adil. Kim neyi hak etmişse onu... Ona verme. Değil mi? Evet. Yani birisine hak etmediği bir şeyi vermeyen, vermezlik etmeyen, hak ettiği bir şey, hak etmediği bir şeyi vermezlik vermezlik eden. Hı. E, hangi, kim yapıyor bunu? Hakkı olan yapıyor. Hayır. Hak, kim hakkaniyet sahibidir ya da değil? Nadil o. Hayır, hakim? Hakim, i̇şte. hakim. <gülüyor> Tabii. Değil mi? Hı. Evet, onun da hakkı vardır gerçekten. Peki, hakim ne yapar? Yargı da olur. Ne onun Osmanlıcası? Yargının Osmanlıcası gelmedi aklıma. Şey. Hüküm. Hüküm evet. Hüküm, Hüküm verir. verir, değil mi? Hı. Zaten işte, yani kökte o, değil mi? Heke kökü. Neyse Arapçada. hükmetmek İyice dolaştık dilin ağlarını. Evet, yapabildiğimiz kadar. Ne var ama bir şeyler, şeyler ayıklama çalış bakalım bir böyle gerçeklikle doğrulukla hakikatle bağlantısı olması meselesi var hakikat ee, sözcüğüyle benzerliklerinde ya da aynı kökten türemişliğinde uskusuz Tanrının hakkını Tanrıya, Sezarın hakkını Sezara e. hakkı olmak şeyi hakkı Hı -hı. olmak bizim varmış işte böyle insan haklarımız insan olmaktan niye kaplumbağaların hakları yok? Var mı yoksa? İnsanlar yarattıklarına göre hayvan hakları diye bir şey. E onu da insanlar yönetiyor. Evet. İnsan hakkı, e, şey, hayvan hakkı ne demek? İnsan hakkında olduğu gibi onların da bir şeyler yapmasına engel olunuyor ki demek. Ya da bir şeyler yapmasına demek doğru olur mu bilmiyorum ama. E, yani bir tane aslında başka da pek. Yaşam var olma hakkında değil mi? yaşam, yaşam yaşayan bir şey yani hayat hak, değil mi? insan aslında kendisinde olduğunu düşündüğü hakkı bir miktar genişletip bütün canlıların belli bir anlamda onların da hakları var özellikle mesela laboratuvarlarda değil mi? denek olarak kullanılmaya itiraz ediyor evet. Tabii, hayvanların kendileri peki itiraz edemiyorlar evet. fukaraları mı? buna da insanlar itiraz ediyor yani orada da bir şeyler çiğneniyor ne çiğneniyor işte evet. yani hayat değil mi evet. öldürülüyorlar kesiliyorlar biçiliyor. Evet bu çiğneme ve koruma hep yeniden herhalde karşımıza çıkacak. Bu hak haktan bir şey çıkaramadık. Hakikaten ya. Yani. <gülüyor> daha sonra belki çıkarırız biraz daha üstüne. En sonuncusunu mesela. söyle peki. ne hani hak, hak kökünden gelen en son şey. En son. Belki en genişi hukuk. Hukuk evet. Değil mi? Yani hukuk nedir? Elbette bir anlamda işte hakların çiğnendiklerinde savunulduğu yerdir, hı hı. değil mi? Düzenlendikleri yerde, ortaya yani ortaya çıkıyorlar. Hakların beraber. savunma mekanizmalarının düzenlenmiş biçimine hukuk der. Evet. Yani hukukun görevi nedir? İşte hakkaniyettir. Hüküm vermekle bir mahkeme ne yapar? Hakkı yerine getirir. Bekim'in yani hakkı olduğu. Haksız bir şey yapılıyorsa o onu cezalandırır. Hı hı. Birisi bir şey hak etmişse de onu ona verir. Evet, ilginç durumlar. Efendim biz yine bir Barbra Streis'in bakalım. Bu sefer Karl Orff'un ünlü Carmina Burana Kantat dizisinden Trutina adlı Intrutina adlı parça 6 numara. Evet efendim Karl Orff'un Carmina Burana'sından bir küçük parça dinledik Barbra Streis'in. Şimdi bir şeye bir bakalım. Bir de e, çekirge Tanrı'nın Adı olması hak ne nasıl bir anlama geliyor? Doğru olması bu e, bizim dışımızda bizim sahip olduğumuz bizim tarafını e, bizim dışımızda biri tarafından bize verilmiş bir şey e, şey yaratıyor bende izlenimi Hı. yaratıyor. Evet yani Tanrı haksızlık edebilir mi? Edemez tanımı gereği değil mi tanımı gereği edemez. Şimdi ama başka bir şey karışıyor işin içine. Şimdi eğer hak Tanrı Tanrı mı verdi benim haklarımı? Şimdi şey düşünürsen dinsel bir bakış açısından yani Arapça deyimlemeleri kullanırsak değil mi? Eğer Tanrı haksa insan nedir? Kuldur. Evet, tabii. Değil mi? Hı hı. Peki bir tanrının olduğu ve hakkın yalnızca o olduğu ki bir tanrı varsa hak yalnızca odur. Zaten. Olur, evet. O zaman insanlar kul oldukları zaman haklara sahip olabilirler mi? Onu düşünüyordum ben de. Haklı olabilirler mi gibi düşündüm ama. Ola sadece yani ha hak haklı olmaları ne demek olabilir? Ancak Tanrı'nın isteğine boyun eğerlerse. Evet. Haklı olabilirler. Anladım. Onun hakkından Hı -hı. pay alabilirler. Evet. Ama kendileri bağımsız olarak böyle ayrı haklara sahip olabilirler mi? Olamaz. Evet. O vermedikçe. Hayır. İşte o yüzden de bütün bu insan hakları düzenlemeleri her zaman layık hukuk içinde olmuştur. Evet. Çünkü e, dinsel yönetimler altında insanların haklarından söz edilemez. Yani evet. İnsan hakkı kavramı ortaya atılamaz. Değil mi? Lütfen. Bir tane haklı olan vardır. O da tanrıdır. İnsanlar da onun dediklerini yapmakla ancak haklı olabilirler. Hak sahibi olabilir. Evet yani bu çok fazla dinsel e, bir takım anlamları olan bu kavramı kullanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor o zaman. Evet açık şurada çıkıyor. Evet şimdi efendim Barış oradan bana kötü kötü bakmaya başladı. Son bir parça daha çalalım. Bu sefer Debussy, Claude Debussy. Bösuar doğru mu okuyorum? Güzel Gece demek değil mi? Bos var, güzel Bo, gece demek var. güzel geceyi dinliyoruz Barbarastır esinden. Biz e, size e, iyi günler diliyoruz ikimiz de. Haftaya görüşmek üzere, teşekkür. Felsefe gevezelikleri. Hakikaten Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta Geveze Oruç Arıoğlu Çırak Geveze Ferhat Taylan 20 yıl sonra tekrar